Bu sunumumuzda Jean-Paul Sartre felsefesinin ana hatlarını kısaca bahsedeceğiz. Varoluşçu felsefenin kurucusu olan Fransız düşünür Sartre'ın yaşamıyla iç içe geçmiş felsefi sorgusu çocukluğunda başlar. Yaşamının erken döneminde 19 yaşında eğitimini sürdürürken tanıştığı Simone de Beauvoir ile kurduğu duygusal ve entelektüel bağ ise her ikisinin de düşün hayatında ve entelektüel üretimlerinde son derece etkili olur. 1931'de felsefe dersleri vermeye başlayan Sartre, 1933-34 yılları arasında felsefe çalışmak için gittiği Berlin'de Husserl ve Heidegger'in fenomenoloji üzerine geliştirdikleri felsefeyle tanışır. Fransa'ya döndükten sonra 1939-1940 arasında 2. Dünya Savaşı cephesinde geçirdiği dönem dışında 1944 yılına dek felsefe hocalığı yapmaya devam eder. 44 sonrası hocalığı bırakarak sadece yazmakla ilgilenir. 1950'lere gelindiğinde varoluşçuluk akımının kurucusu ve savunucusu olarak tanınmaktadır. Çok yönlü ve üretken bir düşünür olan Sartre, kendi ülkesinin ve dünyanın gündemini yakından takip etmiş ve siyaset başta olmak üzere insana dair pek çok konuda fikir üretmiş ve batı felsefe geleneğinde varola gelen felsefe çift tipinden farklı yeni bir filozof kimliği ve entelektüel tip ortaya koymuştur. Politik gündemi içselleştiren ve takip eden bu entelektüel kimlik, Dünyadaki sorunlara etkin bir biçimde tepki göstermeye, olaylara dahil olmaya ve angaja olmaya yönelmiştir. Ahlaki ve siyasi olarak belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için çabalayan bu angaja entelektüel tipi felsefeyi hayattan ayrı tutmaz. Sartre, kamusal tartışmalara, gösterilere, mahkemelere, grevlere katılmış, Amerika'nın, Vietnam ve Fransa'nın Cezayir savaşlarına muhalefet etmiş, toplumda marjinalleştirilen, ezilen, zulüm gören kesimlerin yanında olmuş, sınıfsal sömürüye, sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı mücadele etmiş, bu 1963'de kendisine verilen Nobel ödülünü de bu bağlamda reddetmiştir. Sartre'a göre felsefe, öncelikle insanın dünyadaki yaşamını anlamayı ve yeniden değerlendirmeyi, özgürlükle olgusallığın ilişkisini ortaya koymayı hedefler. Felsefe yapmadaki amacımız, yaşamımızı ve deneyimlerimizi anlamak ve önceliklerimiz açısından değerlendirebilmektir. Bunun için felsefeyi özellikle de varlık bilimsel çözümlemelere gereksinim duyarız. Bu anlamda Sartre'ın felsefi güzergahını çizen temel sorun, özgürlüğün olgusallıkla ilişkisi sorunudur. Bu düşünsel yolculuğun üç uğrağı vardır. Birinci uğrakta sorun bilincin dünyayla ilişkisinin ne olduğu sorunudur. Birinci bilinç yapan şey ve dünyanın belirmesi yönelimsellik dolayısıyla açıklanır. Sartre'ın düşüncesinin kavramsal zemini bu uğrakta hazırlanır. İkinci ve üçüncü uğraklarda temel sorun özgürlük ile olgusallık ilişkisidir. İkinci uğrak olan varlık ve hiçlikte özgür projelerim olgusallığımın bana nasıl belirleyeceğini etkiler. Üçüncü uğrakta ise diyalektik aklın eleştirisinde burjuva bireyciliği olarak eleştirilen bu tez yeniden gözden geçirilir. Fenomenoloji ile Marx'ın sentezi yapılarak özgürlük ile olgusallık ilişkisi tarihsel ve politik boyutuyla ele alınır. Sartre varoluşçu felsefesini kurarken Varlık, hiçlik, özgürlük, angaja entelektüel, aşkınlık, ego, kendi için varlık, kendinde varlık ve yönelimsellik kavramlarını işlemiştir. Sartre bilinç ve ego ilişkisi hakkındaki görüşlerini Descartes ve Husserl'in felsefeleriyle hesaplaşarak geliştirmiştir. Bu ilişki anlamada Husserl'in yönelimsellik kavramına başvurur. Husserl yönelimselliği her bilinç bir şeyin bilincidir tanımlamasıyla açıklıyordu. Sartre bu görüşe katılır ancak yönelimselliğin içine kapalı bir bilincin dışarı çıkması olarak görmez. Bilinçte bir içkinlik yoktur, bilinç aşkınlık hareketidir. Sartre bu sebeple transandantal bir egonun varlığına da karşı çıkar. Ona göre yönelimsellik sayesinde şeyler ile bilinç tek bir hamlede verilirler. Buna karşın bilinç kendi hallerini incelediğinde daha önce var olmayan yeni bir nesne bir ego yaratır. Sartre'ın verili olmayan ancak kendi kendini inşa eden bilinç ve ego tanımı Husserl'in ve Descartes'in bu anlamda reddiyesidir. Sartre, varlık ve hiçlikte bilinç ile bilincin dışındaki gerçeklik arasında bir ayrım yaparak başlar. Egonun aşkınlığında yönelimselliğin aşkınlık olduğunu ileri sürmüştü. Varlık ve hiçlikte bilincin aynı zamanda aşkın bir varlıkla ilişkide olduğunu söyler. Bilinç dünyayı yaratmaz. Dünya zaten bilinçten bağımsız olarak var olan aşkın bir varlık zemininde bilince belirir. Bu beliriş bilinçten bağımsız değildir. Bilinçte bilincin kendisi olmayan bir varlık ifşa olur. Bilinç yönelimsellik özelliği sayesinde onu kendisine ifşa eder. Tıpkı Kant'ın kendinde şeyi gibi kendinde varlık da ulaşılmazdır. O bilinçle ilişkide bizim tecrübe ettiğimiz dünya olarak belirir. Dünya gündemini ve içinde yaşadığı çağın ve toplumun sorunlarını yakından takip eden Sartre'ın siyaset felsefesi, Hegel ve Marx'ın felsefeleriyle hesaplaşarak şekillenmiştir. Sartre'a göre tarihin zorunlu bir yönü yoktur. Tarihte Hegel'in iddia ettiği gibi diyalektik zorunlulukla bir özgürlük idesi gerçekleşmez. Marksizm, Hegel'den eleksel bir tarih anlayışı devralmış fakat bu anlayışı idealist olmaktan çıkararak tarihsel materyalizm çerçevesine yerleştirmiştir. Marksa göre tarihsel gelişim, üretim araçları ve üretim ilişkilerine dayanan bir diyalektiğin sonucunda meydana gelir. Tarih, işçi sınıfının ortak praksisi yoluyla emeğin sömürüsüne dayanan kapitalizmi yıkarak evrensel özgürlüğü gerçekleştirdiği bir kurtuluşla sona erer. Sartre bu ereksel mantığı kabul etmez. Fakat bu redd, Marksizmin temel sorusunu değersiz bulduğunu da göstermez. Siyaset felsefesini temellendirdiği diyalektik aklın eleştirisinde Sartre, bu soruyu, ortak özgürleşmenin nasıl mümkün olabileceği üzerine yeniden sorar. Kitabında varoluşçulukla Marksizm arasında bir köprü kurmaya çalışan Sartre, bireysel sorumluluk ile toplumsal sorumluluk arasındaki bağı inceler ve tekil öznelerin tarihin doğrudan failleri olduğunu ileri sürer. Yalnızca aydının değil, bireylerin de savaşla, sömürgecilikle, soykırımla yazılmış insanlık tarihinde sorumluluğunu kabul edip kendi tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini vurgular. Sartre'nin siyaset felsefesine ait görüşleri dogmatik, indirgemeci, eleksel ve belirlenimci değildir. Tarihte özgürlüğün rolünü yeniden değerlendirirken, doğru değerlendirmenin verili koşulları hesaba katmayı ve olayları tekilliği içinde ele almaya gerektirdiğini öne sürer. Ortak özgürlüğün ancak sömürünün son bulmasıyla gerçekleşebileceğini savunan bu anlayış, özgürleşme ile sosyal adaleti de ilişkilendirmektedir. <Gülüyor> Bu sunumumuzda Levinas felsefesi ile ilgili kısa bir tanıtımda bulunacağız. Kendisi de bir Yahudi olarak 2. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Avrupası'nın zor koşullarını birebir deneyimlemiş olan Levinas felsefesini başka ile olan ilişki ve etik üzerine temellendirmiştir. Sunumumuzda bu konuya ana haklarıyla değinmeye çalışacağız. Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Litvanya'da doğan, Fransa'da büyüyen Levinas, çocukluğunda geleneksel sinagog eğitimi aldı. Eğitimine felsefe alanında devam eden düşünür, fenomenolojinin Fransa'da henüz bilinmediği bir dönemde Husserl'in fenomenolojisiyle tanıştı. 1928-29 yılları arasında Husserl'in fenomenolojisini öğrenmek için Freiburg Üniversitesi'ne gitti. Orada yalnızca Husserl ile değil, varlık ve zamanı yeni yayınlamış olan Heidegger'le de karşılaştı. Levinas 1930'da Fransa'da Husserl'in fenomenolojisinde Görü Kuramı başlıklı ilk kitabını yayınladı. Fransız felsefesi fenomenolojiyi bu eserle tanımıştır. Gençliğinde sinagog eğitimi almış olan Levinas, felsefenin yanı sıra Talmud yorumları da yapmıştır. Felsefe dışı yazıları Talmud geleneğine duyduğu ilgiyi yoğun biçimde yansıtır. Batı felsefesi geleneğinde düşünme genellikle bir özdeşleşme sürecinden ibaret olmuştur. Aynanın başkaya gidip ondan kendisine geri döndüğü bir harekettir bu. Bu hareket içinde düşünce başka ile karşılaşmasının şokunu kavramlar, ilkeler, temsiller aracılığıyla azaltıp onu kendisine indirger veya benzetir. Buna itirazı olan Levinas, felsefenin başkayı anlamada farklı bir yaklaşım geliştirebileceğini savunur ve felsefenin başkaya konuksever bir düşüncede geliştirebileceğini öne sürer. Başkaya konuksever olan felsefe, dünyanın anlamını başkasıyla karşılaşma olayından başkasının kendini ifade etmesinden itibaren düşünmeye açıktır. Levinas'a göre Avrupa'da ırkçılık dalgasının yayılmasının felsefi sebepleri de vardır. Avrupa kültürü kendinden başka olanla karşılaştığında bu karşılaşmanın terimlerini hep kendisi belirlemek ister. Batıda akıl tek olduğuna inanır ve başka bir akılla diyaloğa girmeye, ondan bir şey öğrenmeye yanaşmaz. Levinas, Ben'in başkada eridiği klasik mistik aşkınlık anlayışını reddederek aşkınlığı etik bağlamda yeniden düşünür. Burada etiğin anlamı evrenselliği kendi kavrayışını başkasına dayatmak değil, dünyayı başkasının diliyle yeniden anlamlandırmaya açık olmak. Levinas'ın başkayı anlamak üzerine yoğunlaşan düşüncesi, onun diğer çağdaşları gibi ve özellikle bir Yahudi olarak Nazizmin bütün Avrupa'yı etkilemeye başladığı döneme ve yarattığı yıkıma tanıklık etmesiyle yakından ilgilidir. Levinas'ın felsefi düşüncesi, bir felaketin geleceği ön hissiyye başlar ve en önemli ürünlerini Avrupa'nın bağrında bir soykırımın olabilmesini yol açtığı felsefi sorgulama içinde verir. Bu başlıkları tartıştığı eserleri, Zaman ve Başka, bütünlük ve sonsuz, olmaktan başka türlü veya özün ötesinde bu felsefenin Ming taşlarını oluşturur. Levinas 1930'ların başında Husserl'in ve Heidegger'in felsefelerini yorumlayan eserler vermiştir. Levinas Husserl'in varlıkların ne iseler o olarak bilince verilebileceklerini ileri süren bilinci yönelimselliği kuramı ile Heidegger'in insanın varlığını özle nesne karşıtlığının ötesine geçen biçimde dünyada olmayı temel alarak çözümlemesinden etkilenir. Yaşadığı dönemde Avrupa kültürünün krizini aynı ile başka ilişkisine odaklanarak ele almıştır. Bu izleyi aşkınlık nasıl mümkündür sorusuyla ilişkilendirerek tartışır. Felsefesini kurarken, tanrı, özdeşleşme, konukseverlik, başkası, sonsuzluk, aşkınlık, hipostaz, etik ilişki, bütünlük gibi kavramların bir kısmını yeniden değerlendirir, bir kısmını ise kendisi ortaya koyar. Levinas felsefesinin temel önermelerinden birini oluşturan, başkaya yönelen metafizik arzu kavramını açıklamak için sonluluk ve sonsuzluk ilişkisini ele alır. Bunu yaparken batı felsefesinin temel varsayımlarından yola çıkarak eleştiri getirir. Batı kültürünün iki kaynağı vardır. Eski Yunan'daki sonlu evren anlayışı ve vahiy ile gelen sonsuz fikri. Modern batı felsefesi hem uzamlı varlıkta hem de ruhta sonsuz ile sonlu arasındaki ilişkiyi kurmanın yolunu arar. Örneğin Descartes'in başlıca kaygısı düşünen sonlu varlıkta bulunan sonsuzluk fikrinin nereden geldiğidir. Benzer bir sorunu ele alan Hegel, Kant'ı sonlunun sonsuzla ilişkisini koparmakla suçlar. Hegel'e göre bütünlük sonsuzdur ve varlıkta kendisini gerçekleştiren akıl da özgürlük ideasından başka bir şey değildir. Levinas, Hegelci sonsuzun karşısına Descartes'te bulduğu sonsuz fikrini çıkarır. Çünkü Hegelci sonsuzluk bütünselleştiricidir. Levinas bu anlayın karşısına bütünselleştirmeye direnen başka ile ilişki olarak sonsuzu çıkarır. Olmaktan başka türlü veya özün ötesinde adlı eserinde ise aşkınlığı etik ilişkide somutlaşır bir biçimde yeniden ele alır. Bu kez etik özne etik ilişkide hem kendisi hem de başkası olmasının ötesine geçer. Artık mesele başka türlü olmak değildir. Çıkar gözetmez özne yalnızca kendi varlığıyla ilgilenmenin ötesine geçmez, töz aşırı varlığıyla ilgilenmeyi de bırakır. Olmaktan başka türlü de etik özne, etik ilişkiye özgürce girmez. Kendisini başkasına maruz kalmış olarak bulur. Artık ona kayıtsız kalamaz. Başkasıyla ilgilenmemek, onu düşünmemek artık bu öznenin elinde değildir. Bu sunumumuzda Derrida konusunu işleyeceğiz. Daha önce gördüğümüz çağdaş felsefeki bağlamında Sartre ve Levinas örneklerinde olduğu gibi Derrida felsefesinde de yine aynı döneme tanıklık eden ve bir Yahudi olan Derrida felsefesinde de çağına tanıklık, çağının sorunlarıyla yüzleşme ve hesaplaşma ve tekil olanın sesinin daha çok duyulacağı çoğulcu bir söylem inşa etme gayreti görmekteyiz. Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1930'da Cezayir'de doğan Derida'nın çocukluğu ve ilk gençliği burada geçer. O yıllarda Cezayir bir Fransız sömürgesi olduğu için Arap Müslüman çoğunluk Cezayir'in yerlisi Yahudiler ve diğer azınlıklar Fransız idaresi altında birlikte yaşamaktadırlar. Hitler'in iktidara gelişi Cezayir'deki Yahudi karşıtı topluluklar tarafından coşkuyla karşılanır ve dönemin Nazilerle işbirlikçi Fransız hükümeti Yahudileri kamusal alandan ve giderek vatandaşlıktan çıkarmaya varan uygulamalar getirir. Derida çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşadığı bu travmatik ortamda maruz kaldığı dışlama ve ayrımcılık nedeniyle kendisini hayatı boyunca hem Frans kültürüne ait hem de onun dışında hissetmiş ve bu durumu felsefesine yansıtmıştır. 1949'da Paris'e gelerek yaşamını burada devam eden düşünür felsefe eğitimi almış ve ilerleyen yıllarda Paris'te ve Amerika'da dersler vermiştir. Derrida felsefi kariyerine bir Husserl yorumcusu olarak başlar. Geometrinin kökenine giriş adlı eserinde geometrinin nesnesinin ideal olmasının anlamını tartışır. Bu bağlamda fenomenolojinin içindeki çeşitli gerilim ve paradokslara işaret eder. Ses ve fenomende Husserl fenomenolojisinin mevcudiyete dayanan metafiziğin ön yargılarından muzdarip olduğunu göstererek fenomenolojinin de bir dekonstrüksiyonunu yapar. Gramatolojiye dair modernlikte logos merkezciliğin bir dekonstrüksiyonudur. Deri de bunu yaparken birçok yazar ve filozof da yazı ve fark izleklerini takip eder. Bu üç eserin ortak noktası dekonstrüksiyonu bir felsefe yapma stratejisi olarak ilan etmeleridir. Dekonstrüksiyonun psikoloji, edebiyat, kültürel araştırmalar, dil bilim, feminizm, sosyoloji ve antropoloji alanlarında önemli etkileri olmuş, bu disiplinlerin metafizik yargılarını sorgulamalarına yol açmıştır. Deride felsefesini kurarken anlam, dekonstrüksiyon, diferans, logos merkezcilik, adalet, sorumluluk kavramlarını kurgulamış ve işlemiştir. Bu kavramlar düşünce geleneğinde ve hayatın her alanında dilde ve yazıda içkin olan metafizik ön kabullerin sorgulanmasına yarayan dekonstrüksiyon yani yapı bozumu, yapı sökümü uygulamaları için iş görmüştür. Anlamın kökeninde çoğul farkların hareketi veya oyunu ve karar verilemezlik bulunmaktadır. Klasik metafizik manasında felsefe bu oyuna dayanmakta ama onu gizlemekte durdurmaktadır. Farkların birbirleriyle ilişkisini ve etkileşimi görebilmek için klasik metafiziğin felsefenin ne olduğu ne olmadığı hakkındaki iddialarının tarihsel kanatlarını sorgulanması gerekir. Bu da ancak metafiziğin içinde çalışan, onun ilkelerini, kavramlarını, stratejilerini sorgulayan bir yapı sökümle yani dekonstrüksiyonla mümkündür. Dekonstrüksiyon, metafiziğin hangi değerlerden ve kabullerden oluştuğunu açığa vurur ve bunları tartışmaya açar. Dekonstrüksiyon, kalıplaşmış, durağan, bütünselleştiren karşılıklara dayanan tarihsel düşünme biçimlerinin değerini sorgular ve böylelikle değerleri yeniden değerlendirmenin imkanını arar. Fakat metafiziği dekonstrüksiyona uğratabilmek için düşünce hem metafizik geleneğinin içinde kalmalı hem de onun dışına çıkabilmelidir. Bu anlamda dekonstrüksiyon metafiziğe içeriden bir eleştiri getirir. Metafiziğin dekonstrüksiyonu bize dünyanın anlamlandığı hareketin farkların çoğunluğuna dayandığını, bu farkların birbiriyle diyalektik olmayan bir dinamizm içinde ilişkilenerek ürediklerini gösterir. Anlamın kökeninde farkların birbirinin yerine geçmesi, tekrar ve başkalaşımı, belirsizliği ve karar verilemezliği bulunur. Bununla karşılaşmak insanı hayat içinde karşısına çıkan tekilliklere karşı sorumluluğundan kurtarmaz, adalet arayışından vazgeçmesini gerektirmez. Aksine bu radikal deneyim tekilliğe karşı sonsuz sorumluluk üstlenmenin koşuludur. Metafizik düşünce biçimimizi, verdiğimiz kararları, yaşam tarzımızı belirlemektedir. Dekonstrüksiyon metafiziğin gizli varsayımlarını açık hale getirir ve sorgular. Bunu yaparken bu varsayımların denetlemeyi ve durdurmaya çalıştığı anlam üreten hareketin kendisine işaret eder. Derrida bu hareketi farkların bir oyunu olarak düşünür ve ona Fransızca farklılık anlamına gelen sözcükten türettiği ve daha geniş açılımlar yüklediği yeni bir içerikle diferans adını verir. Ona göre dünyanın anlamlılığını kuran bu oyundur. Bu oyun hem özneye hem de nesneye öncedir. Derrida siyaset felsefesinde... Toplumsal yaşamı ve onun siyasi örgütlenişini temellendiren, meşrulaştıran kuramları göz önüne alır. Hem liberal toplumsal sözleşme kuramlarını hem de devleti nesnel tinin gelişimiyle ilişkilendiren hegelci devlet kuramını eleştiri açar. Ona göre hukukun dayandığı temel, kurucu bir edimin performansından başka bir şey değildir. Ulus devletin temeli olarak inşa edilen mitik anlatılar aslında olmayan şeyleri var ederler. Bunlar insanı bir yurttaş kimliğinde üretmeye yarayan performatif edimlerdir. Kurucu edimde de bir diferans hareketi işlemektedir. Bu hareket yalnızca kurucu edimin beyanında değil, ortaya koyduğu yasa metinde de görülebilir. Bu metnin bir anlamı ifade etmesine ilişkin bütün saptamalar yasa metin için aynen geçerlidir. Anlam, farkların ilişkisinden dokunmuştur. Diferans, anlamı oluşturan ve diyalektik olmayan harekete ilişkin bir kavramdır. Basitçe anlamın farkların mekansal ve zamansal hareketi içinde oluştuğunu sağlar. Böylece tek anlamlılık imkanını ortadan kaldırır. Dekonstrüksiyonun siyaset felsefesi ve kurumlarına uygulanmasıyla mevcut kabullerin ve tek anlamlılığın sorgulanması ve eleştirisi mümkün olmaktadır. Bu sorgulama tekilliğin yaşam imkanını arttırması açısından ayrıca önemlidir. Daha detaylı bir okuma için, bilgi edilme için kitabınıza başvurmanızı öneriyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.